Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. Yerin altındaki insana selam mı götürülür diye de teleddüt etmeyin. Yerin altında olan beden. O ne ki? Hardware'e bakma. iş i̇şte software. Şeyh Galip Merhum. <gülüyor> Kendisine hayran olduğum, tutkun olduğum, divanıyla hemhal olduğum bir iki yıl zarfında böyle mecnun gibi dolaştığım şair, Şeyh Galip Merhum. Yani abartmadan söylüyorum. Ben Şeyh Galip gibi anıyla şöyle böyle bir iki sene aralıksız böyle mütalaa ettim falan. Meşgul oldum. Düz bir rahmetli. Birçok şiirinden söz etmem mümkünse de bahse girmeyi kolaylaştıracak iki mısrağı üzerinden Şeyh Galip'i tanıtayım da Nabi'ye sonra döneyim. Galip merhumun 48 mısradan ibaret bir manzumesi var. Şiir 48 Mısra. İddiam büyük bu 48 Mısra eğer uygun bir ortam hazırlanıp sizler gibi fehmi açık, dikkati keskin gençlerle şöyle bir altı ay zaman ayırarak mütalaa edilebilse anhasıyla minhasıyla incelenebilse altı ayın sonunda Dedim ya iddiam büyük Medeniyetimizin kodlarına bir hakkın Vakuf Kendini çok daha iyi hisseden ve kişisel Gelişim meselesini kökten çözülmüş Bir nesil Çıkacak karşımıza Siz bana dua edin de öyle bir fırsatı Allah Bahşetsin Yaşta ilerledi tabi Yolculuk alametleri Görülmeye başladı Gong çalıyor Allah hayırlı ömür versin. Amin. Aferin. olsun. İşte öyle hep dua işte. Onu diyorum. Geçen de bir kalp krizi sonrası çok çetin bir kalp kriziydi. Doktora sordum bu hikaye nerede bağlanır filan. Endişeliyim mi artık? Ne yapacağız filan gibilerden. Endişetme hocam dedi. Tıp ilerledi dedi. Ölene kadar yaşarsın. Ölene kadar yaşarmışım. Endişe mahal yokmuş. Çok rahatladım tabii. Arapça öğrenmekle meşgul bir dostum, amatör biçimde Arapça öğrenen bir dostum, öğrendiği kitaptan bir sayfa açtı, şuraya bir bakar mısın dedi, bayıldım orada bir kıta gördüm. Şair diyor ki, diyor falan, böyle böyle öğretiyormuş, o usul oymuş. Çok severim böyle klasik usulde öğrenme işi, lezzetlidir yani. Nasılsınız, havariyotu değil falan filan, bu tür Arapça değil derdim. Klasik Arapça öğrenme biçimi, şey. orada bir şiir vardı. Hatırlayamadım hemen şimdi kitabın ismi Münabihattan alınmış Münabihat. Hatırlayacağım biraz sonra inşallah. Allahumme salli ala Muhammed. Şiir şu. Ya amen bi dunya mustagal kad garrahu tululul amel. Lev alam fi gafletin hatta denem minul ajal. El mautu yati baghatan vel kabru sanduqul amel. İsdir. <gülüyor> Ala <gülüyor> ahvaliha la mu'ta'il dabil ejel. Tercüme ediyorum. Hazırın benden daha iyi biliyor, biliyorum ama burada da bir şeyler söylemem lazım. O yüzden tercüme ediyorum. Yoksa siz biliyorsunuz. <gülüyor> Ey dünyaya kendini kaptıran gafil kişi, uzun emelin sahibine ne yaptığını görmedin mi? Bu kadar numune var görmüyor musun? Bir gözünü açsana. Gafletin sahibinin ne hale soktuğunu ne zaman anlayacaksın. Öbelenler ofi gafletin. Hatta denemin hulajal. Denemin hulajal. İbareye bak. Dena. Yakın. Deni dünya. Kök, kökünden yakından dünya. Bu dünyanın iki isim kökü var. Biri yakın, biri alçak. Hem alçak hem yakın. <molak> Ölüm dediğin ani gelir. Bağteten, sürpriz olarak gelir. Nagehani gelir yani. Bağteten. Bak unuttuğumuz kelimelerden biri. Onun yerine sürpriz diyoruz şimdi. Üç tane sessizler bir yan yana geliyor. Ne kadar tatsız. Sevmiyorum bu başka kelimeleri yahu. Bağteten. Veya nagehan. Farsça köken. Ne kadar lezzetli kelimeler. Kelime de bir fonetik olacak bu. Adamın kulağına okşayacak. Yani konuşuyor gürültüm yapıyoruz belli değil ya. Aa sürpriz diyor. <gülüyor> tadı yok tadı. İmkan kelimesinin foleti olanakta ne gezer? <gülüyor> küt. <gülüyor> küt küt. Kerih bir koku duysan, kötü bir koku duysan rahatsız olur orayı terk etmek istersin. Biçimsiz bir manzara olsa gidesin gelir. Ağzına aldığın şeyin tadı bozuk olsa, çürük olsa yutasın gelmez iştahın kapanır. E kulak da düzgün olmayan söz, fonetik olmayan sözle karşılaşınca bir tepki veriyor. Bu tepki umursamaz da üstüne üstüne gidersen alışır, kötüye alışan da iyi sevmez olur. Adam lağımcıymış, bayılmış, mis koklatmışlar, kendine gelmiyor. Nefis kokular, gül kokularını koklatıyorlar, kendine gelmiyor. Birisi bilmiyor. O adam lağımcı. Pislik koklatmışlar, bayılmış. son mısra. 4 mısra. arabi şiir okudum son mısra. isbir ala ahvalaha la moutebilla bil ajl. isbir sabret sabırlı ol Endişe etme. ne ala ahvalaha. Dünyadan söz etti ya. Bu dünyanın çok tehlikesi var. Bomba patlıyor, bilmem ne oluyor, mikrop geliyor, ölüm falan Paldır küldür. Sıkıntı da yani. Magma var zaten ortasında. Dönüyor bir de fırfır fırfır falan. Hakikaten telaşlı bir şey yani değil mi? Yer çekimi diye bir şey var, iyi ki var, yoksa fırlayacağız, nereye gittiğimiz belli olmayacak. Ya çok tehlikeli yani. Ama bu tehlikeler seni korkutmasın diyor ve teselli unsuru son mısrağın yarısında. Bak ne diyor? La mevte illa bil ecel. Ölüm yok, ecel gelmeyince. Canını sıkma. Ecel gelmeyince ölüm yok, canını sıkma. Hz. Ali'nin sözünü hatırlayalım. Ben iki kişiye hayret ederim diyor. Aklına şaşarım. Hangi iki kişi? Efendim? Ölüm geldiği gün ondan korkandan ve ölüm gelmediği gün ondan çekinenden bir şey anlamıyorum, yatarakiyorum. Geldiği gün korkmanın manası yok, gelmediği gün endişenin yeri yok. Sen işine bak. Ecel gelince Allah'ın izniyle göçersin. Ana rahminden dünyaya gelirken telaşlanmıştın. Ama ne kadar geniş ve güzel bir yermişti mi? Buradan gittiğinde de çok daha geniş olduğunu göreceksin. Sana zarar ettirmezler yani, sen merak etme. Sen kulluğunu bil, o Rab'liğini bilir. Bahsimize dönüyorum. Şeyh Galip'ten iki mısra okuyacaktık, lafı bilmem nereye getirdik. Oraya da Nabi'den geldik, hadi bu akşama kadar buradayız yani. Bu lafları toparlayana kadar ki bir tedirginlik varsa üzerinizde ya, bu konuşmaya başladı, bir de kürsüden de indi. Aramıza girdi, uyuklamak mümkün diye kaçmak ayıp olur falan, hapı yuttuk diyorsanız endişe etmeyin. Ben sizi rahatlatayım. Dört saati geçmez bizim konferanslarımız. Çünkü tecrübe evet, ettim ben, vermez. dört saatten sonrası yoruyor insanlar O bakımdan kısa, yani üç, üç buçuk saatte toparlarız. Endişe etme. Güneşin altında iyi mi? Kırk sekiz mısra dedim Şeyh Galip'ten. Mütekerril beytini her kıt anın sonunda yazılan iki, iki beyti, birçoğunuz duymuşsunuzdur. Ama bu 48 mısrağın her birinin bir başka özelliği daha var, iddiam büyük, başta söylemiştim. Her mısrağı yerinden kopar, çerçeveleyip as, altından üstünden bağımsız bir kıymet hükmüyle karşı karşıyasın. Yani bir insan düşünün ki 48 tane bekize söylüyor. Efradını cami, avyarını mani sözler. Ne demektir bu? Efradını, cami, ağyarını, mani. Ne anlatıyorsa tam anlatıyor, fazla da bir şey koymuyor. Laf salatası yok ama lazım olan her şey var. Söz öyle olmalı. Efradını, camii olmalı, ağyarını, mani olmalı. Yani bizim gibi konuşmayacaksın ya. <gülüyor> Estağfurullah diyeceksin. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ey dileydil dil, neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi vira neysem, genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek, zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Ruhsun nefhayı cebril ile tevemsin sen. Sırrı haksın, meseli ısıyı meryemsin sen. Hoşça bak zatın akir alemsin sen. Mebduni dideyi ekvan olan ademsin sen. Tuttun. Mertemen aynı müsemmadadır esma sanma Merciğin ve eşyadadır eşya sanma Gördüğün emri muhakkakları rüya sanma Başkasının kendini suretle heyula sanma Keşfile sabit olan maalihi dava sanma Hakkına söylenen evsafı müdara sanma Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen Merdümü dileyi ekvan olan ademsin sen Sendedir mahzen-i esrar-ı muhabbet sende, Sendedir madeni i envar-ı fütüvet sende, Gizli gizli dahi vardır nice halet sende, Marifet sende, hüner sende, hakikat sende, Nazar etsen yeri göklu uzahu cennet sende, arı ı külsi-yü sendedir elbet sende, Hoşça bak zatına kim züble alemsin sen, Merdûm-i dîde olan ademsin sen. Yarısını okudum 24, yetsin şimdilik. İki mısra izah edecektik zaten, 48 mısrayla sizi yormayayım. Yani dört saati iyi kullanmak lazım. Bak şimdi, iki mısrada ne söylüyor bak. ey eydil, ey neye bu rütbede pür gamsın sen? Ey gönül sahibi, ey okuyucu, ey dostum, kardeşim. Nedir bu haller? Bir gam gördüm sende. Neyi taktın kafaya sen böyle? Derdin ne senin? Demek ki yanlış, ben üzülüyorsam yanlış. Şimdi geliyor gerekçesi geliyor. Eğer mahzunsam mahzun isem yanlış gerçeği raneyse sen gence mutalsam isin sen. 48 mısra, tamamı tek mısrada kompakt diz biçiminde. Gerçi raneyse sen gence mutalsam sen. Mısranın yarısı diyor ki: "Evet, viranesin. Çöküntülüksün." An an eskiyen bir bedenin var. Ve telaşlanıyorsun tabii. Yer çekimini bilir misiniz efendim? Yer çekimi, ben biliyorum. Yani 30 yıl önce görecektiniz siz beni. hayli yakışıklıydım. Ama yer çekimi bak. Estağfurullah. Yer çekimi. Çekiyor yer insanı. Sonra tamamen çekiyor. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer, Önce besler sonra kendi yer seni Bedenine baktın, devamlı yıpranıyor, geri dönüşü yok, Eskiyorsun, kahrettin, üzülüyorsun değil mi? Yanlış yere baktın da ondan, O senin dışın, o kaporta, hiç kıymeti yok Gence mutal Samsun sen, Paha biçilmez hazinesin sen ama hardware'in itibariyle değil, software'in itibariyle. Kurduğunuz büroda ekran var, kablo var, hard disk var, her bir şey var, program yok. Ne işe yarar? Bülbül yuvası. Hiçbir işe yaramaz. Çöptür, atmak daha iyidir. Adam 80 yaşında vefat ediyor. Can gidince, ruh gidince geride kalanın hiç kıymeti yok. Bir gece daha kalsın demiyorlar. Telaşla gönderiyorlar hemen ihmal etsen belediye devreye giriyor. Alo 188 alo cenaze. Aklınızda bulunsun lazım olursa. E hani çok kıymetliydi insan hakları falan da bilmem neydi ruhu yanındaysa insan da kıymetli yoksa ruh diyor ki bedene sayemde iyi hava atıyorsun ama ben aradan çıkınca görürsün kıymetini Hz. Mevlana diyor ki bedenin Üstüne bindiğin eşektir. Seni ahıra götürecek. Dizginleri düzgün tut Ahire git. İşi bedene bırakırsan ancak ahıra gidersin. Çünkü o eşek seni ancak ahıra götürür. Kıymet hükümlerini yerli yerine koy. Otursun yerine bende her şekil vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Mecim fazla kısa girin. E. Zahire bakınca iflas işte insan ne zaman üzülür? Kaportaya takılır. Yahu, dedik ya bir merkep, buna binip gideceksin. İnsan bu merkeple bu kadar uğraşır mı ya? Nesiyle uğraşıyor insan bunun? İnsan bindi, eşeği tamam canlı tut, yani aç kalmasın falan, hasta olunca baktır falan ama e babacım yani abartma, <gülüyor> eşeğe aşık da olma yani <gülüyor> Yani abartırsan, çünkü her tercih bir vazgeçiştir. Bedene kıymet veren ruha kıymet veremez. Bedenin ızdırabı ruhun sevincidir. Bedenin sevinci ruhun ızdırabıdır. Nabi'den bahsediyordum, dönüyorum. Bak, Galip'ten bahsettim, bu kadar. Bir dipnot söyleyeyim bu, bu batta. 42 yaşında vefat eden Şeyh Galip Merhum 1799. Bugün akıllara durgunluk veren divanını bitirdiğinde 24 yaşındaydı. 24 bitirdiğinde ne zaman başladı ne kadar zaman ayırdı bunun için lüzumlu olan bilgileri nereden ne zaman devşirdi ne yedi de böyle oldu gidince kendisine bizzat soracağım. Arayacağım bulacağım öyle, yok öyle. Siz şeyh değil misiniz evet. Siz ne yediniz de böyle oldunuz abi. Ben de dünyadan geliyorum. Oraları ben de gördüm de. Yani ne iş ya? Yani? Falan diyeceğim. Bir cevap versin bakayım. Hele Nabi onla işim çok. Kırk yıldır divanınızı okuyor, günümüz insanına milen şahında tercümeye çalışıyorum. Üstad yani bu zahmetin hiç mi karşılığı yok? Diyeceğim. Dur bakayım sen. Hele bir dur. Çok işim var. Or Orada zaman problemi yok. Yani Telaş yok. Şimdi burada öyle değil. ama uçak kalkacak yok bilmem ne falan. Da hep gözümüz saatte telaş var burada. Orada yok. Rahat. Tarah tarah. Gitmem zaten başında. Cevabı almadan gitmem. Yok öyle. Yirmili yaşlarında İstanbul'a geldi. Kendisini gezdiren bir rehber var. Urfa'dan gelmiş Nabi. Urfa yani muazzam bir şehir tabii. Bu kültür merkezi ama İstanbul'un karşısında her yer taşra. Yani hele 17. yüzyılda Böyle boynu bükük, biraz kıyafet bozuk İstanbul, İstanbul öyle bir şey ki 17. yüzyılda, 16-17 18'de de öyleydi Bütün dünya için Kılık kıyafet, yeme içme, oturma kalkma Falan, racon falan İstanbul'dan öğreniliyor Her incelik orada Tazelik orada, güzellik orada, artistlik Her şey oradaydı Eğer biz 19. yüzyılın sonlarında Kafamız karışıp da Şaşırmasaydık Bugün Paris'te Bir kıraathanede iki ihtiyar kendi aralarında konuşurken muhtemelen şöyle söyleyeceklerdi. Benim torun züplelik yapıyor. Türklere özenmiş sarık sarmış geçen Hatta camiye gitmiş. Diyor olacaktı. Sen rolünü şaşırdığın için tersini sen yaşıyorsun. Ama muhken kaziyedir küllü şeyinرجعu her şey aslına döner. Eğer döner geç döner ama döner. Nasıl ki topraktan gelen şu beden toprağa döner, aslına rücu eder. Nasıl ki o gelen ruh mukaddes aslına döner. Her şey de öylece aslına döner. Er ya da geç. Bu biraz da senin mesayene bağlı. Dersine çalışacaksın. Gelmiş nadi, kılık kıyafet bozuk. İstanbul'da yaşamanın adabını nereden bilsin? Acıyorlar da ona biraz. Hevesli bir çocuk bu ama diyorlar ne yapalım biz şimdi bunu? O da takmış kafaya. Diyor ki, yanındakine, mani olmuyorum değil mi? Diyor ki yanındakine, beni diyor, en büyük şairlerin bulunduğu meclise götür. Ya adamın kıyafetinden İstanbul'da dolaşması mahzurluğu görülüyor. Fakat bu en üst seviyedeki sanatkarlarla oturup kalkacakmış. Şimdi kırsan olmaz kardeşim falan desen kırılacak. Misafire de bu yapılmaz. Ne yapalım? Tuzak kuruyorlar. Şairlerle anlaşıyorlar. Diyorlar ki bir hevesli genç getiriyoruz. Bu yanınızda iki lafı bir yere getiremez nasıl olsa. Biz ona bir yer gösterelim. Otursun sizi dinlesin. Söz sırası kendisine geldiğinde... ''Sizinle söz yarıştıramayacağını görür ve döner. Kırmadan uzaklaştırmış oluruz. Biz de zaten onun gidişini kolaylaştırmak için önüne bir fincan koyacağız, kahve dolduracağız. Sapsız, kulpsuz fincan. Urfa'da nerede görmüş? İçemez, döker möker. Hem kahveyi içemedi, hem şiir söyleyemedi, mahcup olur gider. Kırmamış oluruz. Olur demişler, şairlerle buluşturmuşlar. Lale'li de onların muazzam bir yeri vardı.'' Birinci şair, tuzak hazır olduğu için, Hafız-ı Şirazi'nin divanından bir beyt ile girmiş. O beyt çok enteresandır. Bizde Fuzuli divanında, gazellerde ilk beyti Arapça-Türkçe yapmıştı. Beytin yarısı Arapça, yarısı Türkçe. Sanat gösteriyor insanlar. O da Arapça-Farsça yapmış, Hafız-ı Şirazi'nin. Beyt şu, ''Ela ya eyühe, saki edir <gülüyor> kesen ve ki aşk asan, nümut evvelveli üştâd-ı müşkilhâ. Tercümesi, getir şu çayı da içelim. Pardon çay. Evet. Getir içelim çay. Kimse akıldanelik yapıp o zaman çay yoktu falan demesin, ben de biliyorum. O mey diyor da şimdi ter terbiye diyoruz lafı ya. <gülüyor> Ver teselli olsun çünkü aşkı kolay bir şey zannettik, daldık içine Bulduk belamızı. Teselli lazım. Bari hiç olmazsa bir şöyle bir içelim de bir kendimize gelelim. Saki gözünü seveyim. Bu aşk iyi bir şey değilmiş. Diyor. E la ya eyluhe saki ve na vilha. Ki aşk asan numud evvel veliftadı müşkilha. Su da al kızım. Yani önündeki içeceğe elini uzatmaya da teşvik var yani bir taraftan. Yani içemeyecek ya kahveyi, dökecek ya, mahcup olacak hesap bu. Sıra ikinci şairde. Redif neydi hatırlıyor musunuz? Ha öyle bitiyor. Artık başka şey söyleyemez. Senin söyleyeceğin de ha redifli olmalıdır. Öyle münasebetsiz laf olmaz yani ustalar meclisinde. Aynen devam edeceksin. İkincisi şu beyti okuyor. Yine hafızdan. Mara der manzili canın semnü ayş için her dem jaras fer yat midaret febarbam dedim Ahmed ha. Anlamı da şu. Hani Mecnun, Leyla'sının peşine düşmüştü çölde, giderken kaybolmamak için bir kervanı takibe başlamıştı. Kervancılar da onu yaklaştırmıyorlardı, kıyafeti bozuk olduğu için. Taş atıyorlardı, deli gibi görünüyordu, dilenci gibi görünüyordu, kirli paslıydı, aşıktı, aklı başından gitmişti. Yaklaşamadığı için uzaktan uzağa takip ediyordu kervanı çünkü kaybolursa çölde helak olurdu. Ve kervanı kaçırmamak için elinde tek malzeme var, tek argüman. En öndeki devenin boynuna asılı çan. Tam, tam, tam, tam, tam. mütemadî sesleriyle ikaz ediyordu. Eğer çan sesini kaybetse helak olacak, o yüzden uyuklayamazdı, gaflet düşemezdi. Dalgınlık ve istirahat söz konusu değildi. Böyle uyanık ve böyle feci bir hal içindeydi Mecnun, aşık Mecnun biliyorsunuz. Ben de dünya yolculuğumda o Mecnun gibi nevlasını arayan bir yolcuyum ve bana eşlik eden, rehberlik eden can sol göğsümdeki kalbimdir tik tak tik tak tak tak taklarıyla bana ömrün an be an azalmakta olduğu, kabre koşar adım gitmekte olduğumu hatırlatmaktadır. Ben nasıl lakayt olabilirim? Nasıl laubali olabilirim? Nasıl uyuyabilirim? Anlaşıldı mı? Sıra Nabi'de. Ha bir şey söyleyecek, lafın altında kalmayacak, kahveyi de adam gibi içecek. Aksi halde hal ve girişten sınıfta kalacak, mahcup olup meclisi terk edecek. Fakat Nabi'dir o. Ne yapar biliyor musunuz? Ha redifli Arabi ve Farisi beytlerin karşısına Türkçe orijinal o anda inşaat ettiği beyti söyler. Aynı redifle ve Türkçe. Nutup kesin kenarından nezaket bir la pürdet. Desinler kahve içmekte bu emmi emni mahir ha Fincanı koyar. Ustalar kalkıp elini öperler. Derler ki üstad kusura bakma. Zahire baktık aldandık. Arabat ehline hor bakma zahir. Defineye malik aneler var. Görünüşe aldandık küçümsedik. Kırdıksa bağışlayın elini öperler. Nasıl bir usta olduğu. Çünkü onlar hazır divandan ezberden okudular. Nabi ise Arabi ve Farisi beytlere mukabele ederken o ana uygun o anla ilgili aynı redifle ve Türkçe. Bayrağı o kadar yukarı çekti ki anladılar usta kimdir. Ömrü boyunca bu usta muamelesi hiç değişmedi. Altı defa Sultan değişti ama Nabi'nin sultanlığı değişmedi. 1712'deki vefatına kadar hep el üstünde tutuldu. Dediğim gibi Karacahmet'te de yatar. Yolunuz düşerse selamını söyleyin. Sizi özlemiş deyin. Fakat pek de acelesi yokmuş deyin. <gülüyor> Geçen de <gülüyor> liseli talebelerle Anadolu Lisesi'nde Ankara'da bir konferanstayım. Aşağı yukarı bu kadar talebe. İlk anda, ilk üç beş dakikada tahmin edeceğiniz üzere bakışların tercümesi şu. Nereden geldi bu ya? Kim bu? Bu nece konuşuyor abi? Başımıza iş geldi ya. Bu nereden çıktı şimdi falan gibi. Üç beş dakikalık tereddüt. Sonra izale oldu da artık iyice anlaştık. Sinek uçsa duyulacak. Gözlerini kırpmıyorlar. On beş on altı en fazla on yedi yaşında çocuklar. Lise. İlk defa duymuşlar çünkü. Farsça mı konuşuyor, Türkçe mi, Arapça mı nedir bu ya? Bu adam ne diyor? Ben artık galiba dinlesek iyi olacak noktasına geldiler. Çıt yok salonda. Derin sessizlik ve yoğun dikkati yakaladım. Dedim ki artık golü atmanın zamanıdır. Çocuklar bana dua edin dedim. Bir anda dondu çocuklar şimdi. Bu hoca dua istiyor. Ne yapmak lazım? Bu hocaya nasıl dua edilir? Hani ne yapmalı acaba? Sorsak da olmaz ki şimdi falan. Tereddüt. Bir dakika geçti çıt yok, iki oldu yok. Üçüncü dakikaya doğru giderken artık ben istiyorum birisi sorsun. Hocam nasıl dua ederim? Bilsin de ben de anlatayım. Sormadan söylenen söz boşa gidiyor. Bekledim birisi sorsun diye cesaret kimse de yok. En arkada oturmuş bir haylaz tahmin edeceğiniz gibi delikanlı yani. Kız değil, kızlar öyle yaramazlıklar yapmıyor. Ama o haylaz oturmuş oraya, mahsus orayı seçmiş. Pencere var, dışarıyı seyrediyor, önündekini saçını çekiştiriyor, yanındakini dürttüklüyor. Elinde bir tablet, bilgisayar var, oraya bakıyor, arada bir bana bakıyor falan falan. Problem. Evet. Bir saat sinirlerimle oynadı yani. Ele geçirsem gözünü şişireceğim ama kalabalıkta çocuk dövmek uygun değil diyor pedagoglar. O yüzden bir münasip fırsat bulsam hakkından geleceğim. İyice kızdım, belli de etmiyorum Gayet zor bir durum yani. Böyle birisi bir haylazlık yaptı mı konuşma sırasında onunla bir savaş devam eder. <gülüyor> Savaşı sulya bağlayana kadar <gülüyor> parmak kaldırdı. Soru sormak üzere bu kadar talebenin içinde bu haylaz parmak kaldırdı. Bende duygular karıştı. Kızayım mı sevindim? <gülüyor> Kalk bakayım heya dedim. Haşlayacağım ama. Bir hata yaparsam haşlayacağım. Fırsat bu. Kalktı ve ilk anda şunu sordu. Hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz? Hayır dedim oğlum. Düşünmüyorum. Bizzat gördüm. Hocam <gülüyor> affedersiniz ama yanlış gördünüz dedi. Görünüşe aldanmamak lazım. Ne yani dedi. Çok iyi dinledim dedi. Ben dedi sorumu sormadan önce sizi hangi dikkatle dinlediğimi bir ispat edeyim. Siz beni bir affedin. Sonra sorumu soracağım dedi. Bak meydan okuyor. Nasıl ispat edeceksin dedi. Yaklaşık 10 dakika önce Nabi merhumdan okuduğunuz beyti anlamıyla birlikte tekrar etsem, usulüne uygun okusam, bana inanır mısınız dedim. Çaresiz, 16 yaşında bir çocuk Nabi'yi nereden biliyor olacak, hele bir de veznini gözeterek beyt okuyacak, <gülüyor> anlamını söyleyecek. Nasıl yapamaz dedim, hadi bakalım dedim. Biraz önce şu beyti okudunuz dedi. Kalem kecdil mürekkebru siyah kağıt duru bilmem kimi etsem o şu arzı halim yazmada mahrem. Bir daha oku bakayım dedim. Hatasız ya. Mafaidun mafaidun mafaidul mafaid. Kalem kezdim mürekkep Rusya, hakkahu ettru bilmem. Kimi essem o şuha arz-ı halim yazmada mahrem. Anlamını ver bakayım dedim. Şair diyor ki hocam dedim. İçim doldu derdimi yazıp bir mektupla sevgiliye gönderme ihtiyacım var. Artık çatlayacağım. Ya ben öğleyim mi söylemeyince? Ama yazamadım çünkü. Üç malzemeyle yazılır yazı. Kalem, kağıt, mürekkep. Kaleme baktım eğri dilli. Kalem kecdi. Kamıştan düzülür. Ucu da eğridir ya hat kalemi. Eğri dilli kalem bu sırrı tutmaz arkadaş güvenemem. Dedim sıtkım sıyrıldı. Mürekkebe baktım kara yüzlü. Siyah ya bırak Kara yüzlü birine nasıl sır vereyim ben Kağıt ise iki yüzlü Önü var arkası <gülüyor> Nabi merhumun yaptığı espri neydi Aslında ne demek istiyor Bahsemiz bu değil Fakat delikanlı bunu yaptı ya Nefesim kesildi bir dakika dedim ya ulan hem benim sinirlerimi oynuyorsun hiç dinlemiyormuş gibi orada bir sürü artistlik yapıyorsun bir de teyip gibi almışsın dünden biliyorsun diyemem hakikaten mümkün değil yani olacak şey değil hatırlıyor musunuz böyle beytler bilen 17 yaşında birini tanıyor musunuz zannetmem yani belki Azerbaycan'da yani harf devrimi falan olmayan bir yerde olabilir ama burada mümkün değil gerçekten yani. yok örneği yok hocam sizden aldım ezbere aldım dedi ulan bu zekayla sen niye dedim haylazlık yapıyorsun madem Hocam mı kızdırmak hoşuma gidiyor dedi. Çok yanlışsa bir daha yapmayayım dedi. Yapma dedim döveceğim seni bak yapma. Şimdi sorunu sor bakayım sen dedim. Tamam dedi anlaştık efendi olacak. Heh. Artık sözünde duracaksa yani. Neymiş dedim sen ne soracaksın? Hocam dua istediniz dedi. Evet. Ve herkes merak ediyor burada yüz kişi var dedi. Bu hocaya nasıl dua etmek lazım diye merak ediyorlar. Ama kimse soramıyor dedi. Hoca esaretli de var dedi. Bir daha var değil. Şarj var mı? Fakat benim sorum cevaplı dedi. Şimdi siz dediğinizden beri ben düşünüyorum dedi. Bu hocaya nasıl dua edilir diye. Nasıl dua etsem makbule geçer diye düşündüm. Şöyle bir sonuca vardı. Bu hoca şair Nabi'yi, şair Baki'yi, şeyh Galibi çok seviyor. Fatih Kanun ve Kanuni ve Yavuz'u seviyor belli. E bu sevdiklerini de özler nasıl olsa. İnsan sevdiğini özler. ''E dua edeyim de bir an önce kavuşsun.'' diye düşündüm, dedi. ''Sizce de makbulse böyle dua edeyim.'' dedi. ''Sıpaya bak, bana bak.'' dedi. ''Mikrop.'' ''Mikrop, öyle dua olmaz.'' ''Sevdiğim de doğru, özlediğim de doğru.'' ''Ama kavuşmanın acelesi yok.'' ''Ben bekleyebilirim.'' Adam hacca gitmiş. Kabe-i Şerif'in örtüsüne sarılmış. Allah'ım canımı burada al Ama bu sefer değildi Delikanlı aldı mesajı Peki dedi hocam Nasıl dua edeyim Sözünde duracak mısın dedi Dururum dedi İyi. Bana şöyle dua et De ki Rabbi bu hoca Ölürken gülsün Gülerek ölsün Amin çünkü son gülen iyi güler. <Gülüyor> AVM'lerde ömür tüketmediğimiz, internete mahkum olmadığımız mutlu yıllar gördük biz. Evlerde annemizle babamızla hatta hatta, kızım çok iyi bilir, dedemizle falan oturur çorba içerdik. Göz göze diz dizeydik. Babamızdan şikayetimiz olsa dedemize temyize giderdik ve hep haklı çıkardık. O mutlu günlerde, duvarlarda daima hikmetli sözler, mısralar asılı olurdu. Hiç boş ev görmedim ve oradan ezberler yapılırdı. Ben çok şey ezberledim o yolla, yani ABM'ye gitmeyince, Lick Fix türünü takip etmeyince göreceğin çok şey oluyor. da mı doğduğun anlar, sen ağlardın, gülerdi alem. Öyle bir ömür sürdü ne olsun sana hande halka mata. Yani şu hatırlıyor musun doğduğunda ağlamıştım. Neden ağladığını bilmiyorsan söyleyeyim. Sıkıntılı bir yere geldiğini hemen anladın. 9 aydır çünkü ekmek elden su gölden rahatın iyiydi ya halk hiç akşamı sabah soran yok. Geldin KPSS e, ALES bir sürü sıkıntı anladın ağladın haklıydın. Karşılayanlar da sevindi. Güldüler. Sen ağlıyorsun onlar gülüyor. Tersliğe bak. Kızımız oldu, oğlumuz oldu filan diye. Bayram ettiler. Hatta kutluyorlar her sene. O kadar güzel bir şeydi yani. Sen ağlıyorsun onlar gülüyor. Gidi. Bu tersliği unutma. Güzel yaşa. Gitme vakti geldiğinde. Bu uğurlayanlar ağlasın. Sen gül. Yadında mı doğduğun anlar? Sen ağlardın gülerdi alem Öyle bir ömür sür de olsun, mevkin sana hande halka maden. Son gülen iyi güler. Delikanlı söz verdi artık bana öyle dua edecekmiş. Sevgili gençler, yıl 1983. 22 yaşındayım. Muhtemelen bir iki kişi hariç hepiniz proje bile değilsiniz. 83. 22 yaşında. İstanbul'da hukuk talebesi evli 3 yıldır 4 sene okudum ben evli olarak hanımı anneme bıraktım babama Denizli'nin Çameli kazasında 650 km yaklaşık dolayısıyla ne kadar ayrılık şiiri varsa ezberledim tabi yani ben nasıl şiir ezberliyorum hep sorarlar e böyle olursa sen de ezberlersin kabiliyeti artıyor insan <gülüyor> bahtiyar ya. Şair nasıl yetişir dediler. En sevdiğini elinden alacaksın, benim vatanımı aldılar dedi. O günlerde ezberlediğim şiirlerle 30 yıldır konferans veriyorum. Birkaç örnek sunayım. Gurbeteli bizim için yaptılar. <gülüyor> Çatısını pek muntazam çattılar. Ölümüle ayrılığı darttılar Ellidir hem fazla geldi ayrılık. Ya da apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığı adalarsa Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa Bil ki seni düşünüyorum Gecelerden bir gece uyanırsan apansız Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız Ve bir gün kabrimde sarı çiçek biterse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 Bir candır bu, bir andır bu, gidem gelmez bir handır bu, dağ taş değil insandır bu, gelsen de bir, gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıkmış nefes, nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir, gelmesen de. Ya da Faruk Nafiz'den, Elimi beşlerinden yerinden beş parmağı. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın çöktüğünü, göçtüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü Alnımdan öz kardeşin öpse ben irkilirim Değil ardına kimlerin düştüğünü Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim Ya da Faruk Mahfiz Elimde sükutun nabzını dinle Dinle de gönlümü alıver gitsin Saçlarımdan tutup kor gözlerinle Yaşlı gözlerime dalıver gitsin Yürü gölgen seni uğurlamakta Küçülüp küçülüp kaybol bırakta Yolu tam dönerken arkana bakta Köşede bir lahza kalıver gitsin Ümidim yılların seline düştü Saçının en titrek teline düştü Kuru yaprak gibi eline düştü İstersen rüzgara salıver gitsin Ya da ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, neye yarar? İkisi de Necip Fazıl'dan son iki şiirin. Dikkatinizi çekmiştir ama ben bir daha odaklanmanızı rica edeyim. İki kıta bir şiir, iki kıta hepsi. Böyle başlıyor, böyle bitiyor. Birinci kıtada beklemeni şiddetini nasıl anlatıyor adam? yeni kazılmış kabrin ölüyü beklemesinden şiddetli hastanın sabahı beklemesinden öte şeytanın günahı beklemesinden iştahlı seni bekliyorum diyorsunuz ikinci kıtada ise geçti istemem gelmeni yokluğumda buldum seni diye biliyorsunuz bu iki kıta aynı gün veya üç gün arayla yazılmış olamaz arada otuz yıl olmalı bir hayatın hikayesidir Kolay mı böyle bekliyorum diyeceksin. Ertesi gelmezsen gelme diyeceksin. Olmaz. Araya suan yazıya girmemiş bir otuz yıl vardır. Öbür de zaten ondan ibaret. Mezar taşına bakıyorum. Dört rakam, dört haneli bir rakam. Yanında dört haneli bir rakam daha. Doğdu öldü arada bir tire. Hayat, hayat bir tire. Nesine hembece diyoruz am bunu tire tire çok tire geldi geçti sıra sende. telaş ama hal yok işte o günlerde bir de şöyle bir derdim var hanım annemin sultası altında yani tarihin kaydettiği en esaslı elisopalı bir kainvalidenin tahkümü altında 11 yıl geçirdi erdi. Aranızda bunu göze alabilecek olan var mı? Zannetmiyorum. Ne 11 yıl 11 gün tahammül edene madalya takar. <gülüyor> Nerede o? O eskidendi. O günlerde şöyle bir dert var. Hanım uzakta dedim ya ayrılık var şiir falan ya bir derdim daha var. Çocuk doğmak üzere hatta ben mezun olmadan bir yıl önce doğdu. Efendim hukuk kitapları da bilirsiniz epey kalın. Biteceği de yok mektebin. Bitmiyor yani bir türlü. Bu şartlar altında da kolay okunmuyor. Ben her köşe başında ağlıyorum tabii. Ağlamayı iyi bilirim ben. Tavsiye de ederim. Gözyaşı rahmettir. artistik yapmayın. Ağlamanın vakti gelmiş erkekler ağlamaz. Diyor. O senin dilin asma kabağı. Ne demek erkekler ağlamaz? Ne demek bir show? Bir defa ağlamayan gülemez. Ağlamayanın gülmesi sırıtmaktır. Rıya adam tırıtıyorsa bir ki ağlamayı bilmiyor, gülüyorsa ağlayan biridir. Ağlamayanla merhaba etmeyin, aklınızda bulmuş. Yalnızken ağlayan da riya olmaz. Bir ders var hele. Milletler arası özel hukuk ve usul hukuku. Ana, ana, ana. Onu bir verebilsem mezun olacağım ama veremedim yani. İki defa gittim veremedim bir türlü. Çoğunuzun tanıyacağınız Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu. O zaman benim şeyimdi büyüğümdü. Harçlığımız bitince harçlık verir. Paltomuz eskise palto verir falan. Böyle bir asistandı o zaman. Şimdi asistan diye bir laf kalmadı galiba ama asistan dedi. Sonra işte profesör oldu, büyüdü yani. Ona dedim ki bizim Cemal Şanlı diye bir hoca var. Bu ders de çok zor. Evlendim, çocuk doğdu bilmem ne yani iki gözüm iki çeşme ya bir yardım et de şu dersi geçeyim dedim. Beni Cemal Şanlı'ya gönderdi. Torpilliyiz artık yani. Cemal Hoca beni arkasına taktı. İstanbul Üniversitesi'nin heybetli merdivenlerinde Cemal Hoca önde arkada ben tıp tıp tıp, tıp gidiyor odasına geldim. Hakikaten de İstanbul Üniversitesi yani. Mehip karşısına oturttu durumunuzu öğrendim dedi evliymişsiniz dedi çocuk doğmuş dedi bilmem ne dedi falan dedi yani durumunuz kritikmiş evet e, bu dersten geçmeniz lazımmış anladım ben size yardım edeceğim dedi işin kolayını söyleyeceğim mezun olacaksınız inşallah haziranda dedi N nedir dedim efendim tabii dikkat kesildim tabii e, çok çalışacaksınız dedi <gülüyor> hocam dedim hiç aklım vermediydi buna ya aklıma gelmediydi ya. <gülüyor> Allah razı olsun hakikaten de iyi geldi o dönem mezun olduk bir derdim daha var. Haydar